yani İslam'ın emirlerinin ve yasaklarının emir... E, duyuyor musunuz? Çok az geliyor. Şimdi. İslam'ın emirleri e, tabi İslam'ın emirleri e, ana ölçü olarak 5 esası ihtiva ediyor. 5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 Peygamber Efendimiz de Allah bana bu mesajı gönderdi, şu vahiy geldi, Kur'an nazil oldu diyerek etrafındakilere bunu açıklamıştır. Etrafındakiler de vahiy katipleri diyoruz. Onlar da Peygamber Efendimiz'e gelen vahiyleri kaydetmişlerdir. Biliyorsunuz vahiy katipleri arasında kimler var? Mesela Ebu Eyüp El Ensari Efendimiz de vahiy katiplerinden biriymiş İstanbul'un medarı, iftiharı büyümüş.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 yapılması için de destek vermek hatta icabında zorlamak. Kalk bakayım oğlum bu vakitte uyunmaz atasını al bakayım sabah namazını kıl. Bu bir şeydir. Emri maruftur. Yani çocuk kendi haline kalsa veya hanımı veya bir başkası namazı kılmayacak. Onun için onu bir zorlama yapıyoruz. Hatta biraz istemiyorum ya yani kılarım filan dese hayır olmaz sabah namazının vakti budur. Kılacaksın diyoruz. Emri maruf. Bir de neyhi münker var. Yo, onu öyle yapma bakayım.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 ihtimaî yani sosyal e, önemi olan e, bir konuyu bize hatırlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurmuş ki: "Ey yuma da'in da'a ila dalaletin fettubi'e. Fe inna alayhi misle elzari menittebahu. Ve la yenkusu min evzar verer yunkasu min evzarihim şey'en." Ve ey yuma da'in da ila huden a fe inne lahum mislu ucuri menittebahu ve la yumkasu min ucurihim şey'en Enes radıyallahu anhten büyük hadis alimi İbn Mace bu hadisi şerifi rivayet etmiş. Manası nasıl? Ey yuma daid. Herhangi bir davetçi, çağırıcı, kılavuz efendim önder ki da ila dalaletin bir Dalalete sapıklığa etrafına çağırmış. Ortaya çıkmış, çürkanlık yapıyor, çağrıcılık yapıyor, davetçilik yapıyor, efendim sevk etmeye çalışıyor, kendisini dinleyenleri nereye ama Dalalete sapıklığa şaşkın bir işe, günah olan bir şeye. Fettübi a. Bazılar da onu duyuyorlar, ah tamam güzel, ben de geleyim, ben de yapayım diye ona tabi oluyorlar, davetine icabet ediyorlar, günahı işleme yöneliyorlar. O davet etti, ötekiler de yöneliyor.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 Daa ilahüden, hidayete davet ediyor. Yani Allah'ın sevdiği güzel bir yola, sevaplı bir işe hidayet damgası taşıyan efendim, hani ihtinası rahat al müstakim diyoruz ya bizi doğru yola hidayet ile sevke ile diye böyle bir güzel doğru yol üzerinde yapılan güzel bir şey e, fiil, bir hareket, herhangi bir işlem, eylem, efendim tavır. E, güzel bir şeye çağırdı, davet etti. Fettübe a ona da bazı insanlar, evet, ne kadar güzel şeye davet etti bizi, tamam, biz de böyle yapalım dediler, tabi oldular. Ve inna lahu misli işte kendisinin sözünü dinleyip o güzel işi yapmaya kalkışan insanların sevaplarının misli aynen buna da verilir. Ve la yunkasuün ucur imşa, o sevaplı işleri, işleyenlerin sevaplarından hiçbir şey eksilmeden.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 Diyelim ki bir vaiz bir hoca efendi çıkıyor kürsüne diyor ki bakın sabah namazından sonra e, camide oturmayı Peygamber Efendimiz severdi. İşte efendim işrak vaktine kadar Kur'an okuyarak zikrederek vakit, vakit geçirirdi. Böyle vakit geçirenin sevabı çoktur. O gün bir haç ve ömre yapmış kadar sevap alır. Rızkı bol olur. Ölürse imanla göçer. Şöyle olur böyle olur. Tabi balandırıyor anlatıyor.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 Başka insanları iyi işe çağıracağız, kötü işe çağırmayacağız. Kendimiz amal-i salih, işleyeceğiz, başkalarının da iyi işler işlemesi için aktif propaganda, reklam, tanıtma, öğretme işleri yapacağız. Bunun aksine kötü şeylerin efendim yapılmamasına da gayret göstereceğiz ve kötülükleri yapmak isteyen benim hürriyetim var, istediğimi yaparım diyorlar bazıları. Sana ne? Karışma bana filan diyorlar. Öyle değil. Yani sakın aldırma demem. E, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım dediği gibi Mehmet Akif rahmetlinin Allah e, kabrini nur doldursun, cümle geçmişlerimize rahmet edesin. Onun dediği gibi yani biz sorumluluk duygusu taşıyoruz. Biraz sıkıntı çeksek de efendim bir takım zararlar, sıkıntılar, üzüntüler, efendim başı ağrıtacak, gönlü kıracak bir takım olaylarla karşı karşıya gelme durumu olsa bile biz böyle davranacağız. Tabi düşünün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 Ciddi Müslüman, mütedeyyin, salih, abid, sahid insanlar yaptırmıyorlar. Şehrin içinde, beldenin içinde, köyün içinde bir günahı göz göre göre işlettirmiyorlar. Ne yapıyor o zaman? Bekarlar gidiyorlar, efendim, sazını alıyor, çalgısını alıyor, efendim, derenin içinde dımbırdatıyor efendim, veya saklı saklı, gizli gizli, efendim,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 işte toplumda o zaman iyilik oluyor, kötülük yapılmıyor. Bugün Suudi Arabistan'a içki sokmak yasak. Efendim, afyon sokmak çok şiddeti cezalandırılıyor, yasak. Nedir? Yani toplumu yönetenler kötülükleri meydana getirir. İçki kötülüklerin anasıdır. Bütün kötülükler oradan kaynaklanıyor diye içkiyi yasaklamışlar, sokturtmuyor. E çok gizli yollarla, çok saklı şekillerle birileri yapıyorsa...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 Efendim, misafir olabilirsiniz. Çünkü yatakları temizdir, yorganı temizdir, yemekleri temizdir, evi temizdir diyor. Sakın bir gayrı Müslüme misafir inmeyin benim dindaşım diye diye böyle ikaz ediyor. Sonra bir Müslüman size efendim, şunu şöyle yapacağım diye söz vermişse tamam demişse sözü sözdür diyor. Yani yazılı bir senet olmasa bile dediğini yapar. Çünkü sözlerine sadıktır onlar. Ama bir gayrı Müslüme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 ilgili dinleyenler, Profesör Doktor Mahmut Esat Koşan Hocam Efendinin Cuma sohbetini dinlediniz. Hocamıza yapmış olduğu bu aydınlatıcı sohbetten dolayı teşekkür ediyor, hepinize hayırlı Cuma'lar diliyoruz.